Minnettar Turna Evvel zaman içinde küçük bir göletin kenarında güzel bir turna yaşarmış. Oradaki en güzel kuşmuş. Ama bu onu memnun etmiyormuş. Bacaklarından, kanatlarından, gagasından memnun değilmiş ve yıl boyunca bundan şikayet ediyormuş. Ağaçların üstündeki kuşlardan, göletin en derinlerinde yaşayan balıklara herkes bu durumdan şikayetçiymiş. Hepsi onu dinlemekten bıkmışlar. Bir gece ağacın üzerinde dinlenirken her zamanki şikayetlerine başlamış. Şu bacaklar hiçbir işe yaramıyor ve kanatlar hiç güçlü değiller. Hiçbiri güzel de değil. Keşke kelebeğinki kadar renkli kanatlarım olabilseydi. Aa, aa, beni korkuttun. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Gerçi o da bir işe yaramıyor. Ooo! Ne tuhaf bir şey dedin. Herkesin kalbi işe yarar. Öyleyse ben hiç kimseyim. Sahip olduğum her şey işe yaramaz. Bacaklarım ince çubuklar gibi. Gagam uzun ve çirkin durumda. Ve kanatlarım çok soluk ve beyaz. Hiç renkli değiller. Keşke kelebek olabilseydim. Küçük turna... Dikkatli konuş. Kelebek olmak gerçekten iyi mi sanıyorsun? Evet, öyle sanıyorum. Dünyadaki herkes beni sever ve takdir ederdi. Ben bu dünyadaki en güzel canlı olurdum. Keşke öyle bir canlı olabilseydim. Ohu! Seni uyardım küçük Turna ama doğruyu söylerim yalanı değil. Sabah kelebek olacaksın. <Gülüyor> Ertesi sabah turna uyanmış. Ama bir terslik varmış. Göletin kenarında değilmiş. Hatta turna bile değilmiş. Şuna bakın ne güzel bir çiçek. Hayatımda hiç bu kadar büyük çiçek görmemiştim. Hı? Arkamdaki şeyler de ne? Aha, kanatlarım mı? Ne? Artık turna değilim. Ben bir kelebek miyim? Böylece turna dileğine kavuşmuş. Şimdi küçük ama en güzel kelebeğe dönüşmüş. Kanatlarının rengi çok parlakmış ve güneşte güzel görünüyormuş. Bakar mısınız? Bu kanatlar inanılmaz! Çok güzeller ve renkleri de muhteşem! Ohohoho! Uçmaya başlamış. Gördüğü tüm çiçeklere ve arılara kanatlarını gösteriyormuş. Kanatlarını dünyaya gösterebilmek için yükselebildiği kadar yükselmiş. Ne kadar güzel görünüyorum! Bu kanatlar gerçekten çok güzel! Umarım bu bir rüya değildir. O anda peşine bir kartal düşmüş. O kadar korkmuş ki kanatlarını büyük bir hızla çırpmaya başlamış. Ama kanatları çok işe yaramamış. Çok küçüklermiş ve kaçmakta çok zorlanıyormuş. Hayır uzak dur. Hayır olamaz. Ne yapacağım? Daha hızlı uç. Daha hızlı uç. Sonunda çalılara ulaşmış ve kartal uçup gitmiş. Gerçekten çok ucuz kurtuldum. Bu kanatlar kaçma konusunda çok kötü. Şimdi ne yapacağız? O anda bir kurbağa onu fark etmiş. Kelebek çok güzel görünüyormuş. Ve kurbağa çok leziz bir yemek olacağını düşünmüş. Hayır olamaz. Kes şunu iğrenç. Oo, olamaz. Olamaz. Güzel kelebek olmak korkunçmuş. Düşündüğümden daha çok dert demekmiş. Belki de suyun altında bir balık olmak çok daha iyidir. Parlak pullarla kaplı bir beden. Hem orada hiçbir kartal peşime de düşemez. Ee, belki de balık olmak bundan çok daha iyidir. Zavallı küçük kelebek derin bir uykuya dalmış. Kovalamaca ve yaşadığı korku sonunda çok yorgun düşmüş. Of, gerçekten çok tuhaf bir rüyaydı. Kelebekler ve kartallar, hah, korkunçtu. Hmm. Hmm. Bu da ne? Neden ben uçamıyorum? Daha sonra uçmaya çalıştığı küçük kanatların aslında yüzgeç olduğunu fark etmiş. Yüzgeç mi? Kanatlarım nerede? Ben balık mıyım? Ve burası da okyanus mu yani? Ah oh, Dileğim gerçekleşmiş. Yaşasın! <gülüyor> Pullarım çok güzelmiş. Tıpkı renkli aynalar gibi parlıyorlar. <gülüyor> Hemen yüzmeye başlamış. Muhteşem mercanlara ve etrafında yüzen güzel balıklara bakıyormuş. Deniz o kadar güzel ki. Ama ben de çok güzelim. Burası tam bana göre. Burada hiçbir şey bana sorun çıkaramaz. Ama yüzerken ve şarkı mırıldanırken çok ıssız bir bölgeye gelmiş. Hala etrafına bakınırken aniden yumuşak ve pembe bir şeye çarpmış. Bu da ne böyle? Oo, Ne kadar yumuşak! Ve yapışkan! Bununla oynamak eğlenceli olacak. <gülüyor> Tuhaf şeyle oynamaya başlamış ama birden kayanın arkasından dev gibi bir ahtapot çıkmış. Bu onun dokunaçlarından biriymiş. Ahtapot balığın onunla oynamasından hiç mutlu olmamış. O o o olamaz. Olamaz bu olamaz. <gülüyor> Lütfen bana zarar verme. Görüşürüz. Hı. Ve oradan uzaklaşmış. Zavallı balık çok hızlı yüzüyor, kaçmaya çalışıyormuş ama... ...büyük ahtapot da çok hızlıymış. Ve küçük balık yüzmek de çok iyi değilmiş. Oh! Olamaz, zor kurtuldum. Denizde de bu kadar sorun beklemiyordum. Uh, yani, şey... Her yerde sorun vardır küçük balık. Bunu bilmiyor musun? Sen kimsin? Seni tanıyor muyum? Hayır, tanıdığını sanmıyorum. Ama bana tanıdık geliyorsun. Yani, gülüp, gülüp, e, e, tabii ki e, beni tanımıyorsun. Okyanus çok geniş bir yer. Hmm, keşke tuhaf bir canavar olsaydım. O zaman kimse bana meydan okuyamazdı. En güçlüsü tabii ki aslan olabilir. Keşke aslan olabilseydim. Demek öyle. O zaman parlak pullu bir balık olmaktan mutlu değilsin. Hayır bunların hiçbir faydası yok. Kralların en cesuru olmak çok daha iyi olurdu. Hmm, peki. Eğer düşündüğün şey buysa ve bunu diliyorsan, dileğin gerçekleşecek küçük balık. <gülüyor> ve aniden balığın etrafında bir sürü kabarcık oluşmuş. Korkuyla gözlerini kapatmış ve etrafındaki denizden gelen kükremeyi duymuş. Birdenbire o ses yok olmuş. Gözlerini açmış ve kendini ormanın ortasında dururken bulmuş. Orman mı? Neden buradayım? Duru, pençeler mi? Ve bir kuyruk. Ben bir aslanım. Uha! Kükremesi o kadar güçlüymüş ki etrafındaki bütün yapraklar titremiş ve dökülmüş. Ben bir aslanım. Ormanlar kralı tüm hayvanların kralı. Kimse bana zarar vermeye cüret edemez. Kendini çok üstün hissederek ormanda gezinmeye başlamış. Gördüğü bütün küçük hayvanlara kükremiş ve hoplayarak yolundan çekilmişler. Bu gerçekten muhteşem bir duygu. Aslanların bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Bu... Gerçekten çok eğlenceli. Wow! Ama yürürken bir avcı tuzağına basmış. Ardından kendini bir türlü çıkamadığı bir kafesin içinde bulmuş. Aa, bu da ne? Bırakın beni, çıkarın beni. Çalıların arkasından iki avcı çıkmış. Çok kötü görünüyorlarmış ve aslan korkmaya başlamış. Ne kadar da güzel bir aslan. Eğer onu şimdi götürürsek, eminim çok iyi bir fiyata satabiliriz. <gülüyor> evet, acele et, onu götürelim. Bunları duyan zavallı aslan, tir tir titremeye başlamış. Hayır, hayır, lütfen beni bir yere götürmeyin. Biri bana yardım etsin. Artık aslan olmak istemiyorum. Turlu olarak mutluydum. Tekrar turlu olmak istiyorum. Ah! Ah! Hepsi bir rüya mıydı? Ah! Tanrı'ya şükür. Ah! Yeniden kendim olduğum için çok mutluyum. Güzel bacaklarım, gagam ve muhteşem kanatlarım. Ah! Benim güçlü ve inanılmaz kanatlarım. Hepsiyle büyük gurur duyuyorum. Ah! Turna dersini almış. Sahip olduklarına ve haline minnet duymak çok önemlidir. Basit bir hmm. rüyayla bunu hmm. anlamış. Ya da belki hmm. de bir rüya değildi. Hmm. Ho, ho, ho.